telefonlarımız var hocam. Alo. Alo hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun hayır. Hay. Ee, haçta şeytan taşlarken hocam iki taşı attıktan sonra üçüncü taşı herhangi bir sıkıntıdan dolayı itilip kalkılmadan dolayı atamayan kişinin ne yapması gerekiyor? Cezası var mı bunun? Bunu öğrenmek istiyorum. Başka sorunuz var mı? Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Hacda eksik taş atılmış. Biz, evet, hacda kazası var mı? E, mesela yedi taş atılması gerekiyorken, diyelim küçük şeytana, orta ve büyük, e, bunlardan birkaç tanesi eksik kaldığı takdirde e, sadaka vermek icap eder. E, ya bu eksik attığı taşları e, dördüncü gün akşamına kadar telafi edebilir. Yani bugün atamadınız, çünkü izdiham vardı aşırı. İzdiham sebebiyle bir hanımefendi taşlamaya gidemiyorsa yahut yaşlılık gerekçesiyle şeytan taşlama işlemini yapmaktan aciz ise bir kişi yerine ne yapabilir? Bir vekil bulundurmak suretiyle ona attırabilir. Yahut birinci gün atamadı olağanüstü bir durum oldu. Onu ikinci gün telafi edebilir, ikinci gün atamamıştı, üçüncü gün telafi Hı -hı. edebilir. En son e, dördüncü gün akşamına kadar atmadığı taşları attığı takdirde e, herhangi bir ceza terettüp etmez. E, buna dikkat edilmesi lazım. E, bu hanımefendi de eğer birkaç tane eksik atmışsa onun yerine diyelim fakir fukaraya ne yapsın? Sadaka versin. Ki o da bir onar liradan efendim hı hı. şöyle iki üç tane fakire tasadduk etmek suretiyle böyle bir ödeme yapsın.